gönde yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında yine birlikteyiz değerli dinleyenler. Müzik Efendim, tarihte her büyük din bir büyük sanat etkinliğini de birlikte getirmiştir. Başka bir deyişle geçmiş dönemlerin sanatı, genellikle dinin etkisiyle doğmuş ve öncelikle onun hizmetinde oluşup gelişmiştir. Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi büyük dinler, toplumlara yeni dünya görüşleri, yaşama biçimleri getirmiş önemli olaylardır. Önceki dini görüş ve düşüncenin gelişmiş şekliyle yenilenen din ve yenilenen toplumsal yapı, bireylerin görüş, düşünüş ve zevklerini de değiştirerek yeniliklere yönlendirir. Bu durum sanatçıyı da yeni amaçlar doğrultusunda değişik formlar ve güzellikler arayıp bulmaya, oluşturmaya sürükler. Bugün konu edeceğimiz mimari formların ve yapı planlarının değişmesinde de insanların yaşayış biçimi kadar ibadet tarzları da rol oynamıştır. Ev planları toplum ve aile hayatındaki yeni duruma göre nasıl değişikliğe tabi tutulmuş ve uygun hale getirilmişse, ibadete ayrılan yapılarda dinin getirdiği yeniliklere göre yeniden düzenlenmek zorunda kalınmıştır. Eski Yunan tapınaklarında ibadet, tapınağın içinde değil önünde yapıldığı için dış mimariye daha çok önem verilmişti. Hıristiyanlıkta kiliselerin doğu-batı doğrultusunda yapılmaları, ibadet sırasında doğuya yönelmek gereğine dayanıyordu. Ayrıca halkın ruhban sınıfından daha geri safta durması gereği yapıların genişliğine değil, derinliğine bir platformu almasına neden olmuştur. İslam dininin sanata getirdiği en büyük yenilik cami mimarisidir. İslam'da herkesin ayrım gözetilmeden ön saflarda namaz kılabilmek gerek ve arzusu, safların geniş tutulması isteğini ön plana çıkarmış, bu nedenle kiliselerin aksine camilerde enine mekan tercih edilmiştir. Plan formunun ihtiyaçtan doğması gibi, mihrab, minber, minare türünden mimari unsurlarda, İslamiyetin gelişip yayılmasına paralel olarak zamanla ihtiyaçtan doğmuşlardır. İslamiyetin ilk yıllarından o zamanki haliyle günümüze kadar gelmiş yapı bugün maalesef yoktur. Çünkü ilk camiler zamanla değişime uğramış, yerlerine sonradan daha gelişmiş bir mimari sergileyen örnekler kurulmuştur. İlk camiler üzerleri açık, kerpiç duvarlı, hurma dallarının gölgelediği çok basit yapılardı. İlk cami Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki eviydi. Kerpiç duvarlarla çevrili kara bir alanın yalnızca bir tarafında iki sırada ağaç direklere dayanan hurma yapraklarıyla örtülü bir dam bulunuyordu. Böylece cemaat bölgenin kavurucu güneşinden korunmuş oluyordu. Bu ilk örnek daha sonra geliştirilmiş, avlunun çevresine birkaç sıralı revaklar yapılmış, asıl ibadet mekanının üzeri eğik çatıyla örtülmüştü. Emeviler döneminin Basra ve Küf'e camileriyle Fustat, yani eski Kahire'deki Amr camii, plan bakımından Medine camiinden pek farklı değildiler. Bu yapılarda minber ve minare yoktu, mihrapsa yalnızca yön belirten bir işaretti ve henüz mimari bir nitelik kazanmamıştı. Değerli dinleyenler, yapıldığı zamanki durumunu çok az bir değişmeyle günümüze değin koruyan en eski İslam yapısı Kudüs'te bulunan Kubbetü's Sahra'dır. Emevi halifesi Abdülmelik İbni Mervan Türkiye'de Hazreti Ömer Mescidi diye de bilinen Kubbetü's Sahra'yı inşa ettirir. 691 yılında inşa edilmeye başlanan bina, yeryüzünde inşa edildiği şekilde ayakta kalan en eski İslam binasıdır. İslam mimarisinin en muhteşem eseri olarak görülen bu bina tarih boyunca küçük restorasyonlar görmekle birlikte tamamıyla yıkıldığı olmamıştır. Binayı yapanlar kubbesini altınla kaplamışlar fakat Abbasiler döneminde yapılan bir restorasyon sırasında bu altın sökülmüştür. 1992 yılında Ürdün Kralı Hüseyin kubbenin yeniden som altın plakalarıyla kaplanmasını sağlar. Yapı şehrin dini merkezi sayılan harem Şerif'in en yüksek noktasında yer alır. Bu tepe İslamiyet'ten önce de kutsal sayılıyordu. Museviler yapının içinde bulunan kayayı İbrahim peygamberin oğlu İsmail'i kurban etmek üzere seçtiği yer sayıyorlardı. Müslümanlar için de burası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı yerdir. kubbet Sahra bu kutsal kayanın ziyaret ve tavafını kolaylaştırmak için yapılmıştı. Asıl amaç İslamiyet'in merkezini oraya çekmek, Kudüs'ün bir İslam kenti olduğunu kanıtlamaktı. Kubbetü Sahra'nın planı, Haceri i Muallak denilen kutsal kayayı tam ortasına alacak şekilde tasarlanmış, dört girişli sekizgen mekan ziyareti kolaylaştırdığı gibi kayayı her açıdan görebilmeyi de sağlıyordu. Sekizgen dış duvarın içine ayaklar ve sütunlarla ikinci bir sekizgen oluşturulmuştur. Bunun içinde de kayanın çevresinde dört ayağa dayanan orta mekan yer alır. Orta mekanı 20 metre çapında ahşap bir kubbe, çevre mekanları ise ortak bir çatı örtmektedir. Bu yapıda İslam mimarisinin ilk mihraplarından biriyle karşılaşıyoruz. Tek parça mermerden yapılmış mihrap, form ve süsleme bakımından çok basittir. Ama daha sonraki mihraplara örnek olması açısından önemli bir yeri vardır. Yapının dışı ve içi değişik tekniklerle zengin biçimde süslenmiştir. Dışta renkli taş ve mozaik süslemenin yanı sıra özellikle kanuni dönemindeki onarımda eklenen Osmanlı çinileri dikkati çeker. Dış yapı daha sonra da çeşitli onarımlar görerek mermerlerle kaplanmıştır. Süslemede mozaik tekniği ön plandadır. Altın zemin üzerinde bitkisel motifler, simetrik düzende yerleştirilmiş kıvrık dallar, hurma ve hayat ağaçları, iri akantus yaprakları başlıca motiflerdir. Bu motiflerde ve motif düzeninde doğunun, özellikle Sasani sanatının etkileri görülüyor. Ayrıca Helenistik Roma ve Bizan sanatlarının izleri de vardır mozaiklerin yapımında Bizanslı ustaların çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu mozaikler, erken İslam süsleme sanatı hakkında fikir vermeleri kadar, ikonoklas döneminde ortadan kaldırılan Bizans mozaiklerinin özelliklerini göstermeleri bakımından da belgesel bir değer taşır. Değerli dostlar, İslam mimarisinden bahsetmeye devam edeceğiz ama önce güzel bir eser arası. Değerli dinleyenler, kubbetü sahra İslamiyet'in günümüze kalan en eski yapılarından biridir. Ancak bu yapı cami değil bir ziyaretgâhtır. Bu nedenle daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa da Suriye'nin Şam şehrindeki Emeviye Camii, günümüze orijinal planıyla gelebilen en eski cami olma özelliğini taşır. Bu cami Emeviler döneminin en önemli mimarlık örneği sayılabilir. Camii mimarisine birçok yenilikler katmış, hatta çok sonra Anadolu camilerini bile plan yönünden etkilemiştir. Emeviye Camii, İslamiyet'ten önce de kutsal sayılan bir alanda yer alır. Roma döneminde burada bir Jüpiter tapınağı bulunuyordu. Hıristiyanlık döneminde aynı yere bir kilise yapıldı. 636 yılından sonra bu kutsal alanın bir köşesi cami olarak, geri kalan kısmı da kilise olarak kullanıldı. 705-707 yıllarında Emevi halifesi 1. Velid bu kiliseyi yıktırarak yerine Emeviye camiini yaptırdı. Camii geçirdiği yangınlara ve onarımlara rağmen ilk biçimini büyük ölçüde korumuştur. Yapının çevre duvarı Roma tapınağının temelleri üzerine oturtulmuştur. Minareler de bu çevre duvarının köşe kuleleri üzerinde yer alır. İç alanın yarıdan biraz fazlası avlu, kıble tarafındaki dikdörtgen mekansa asıl ibadet yeri yani harim kısmıdır. Camiinin planı kıble duvarına paralel birbirinden sütün sırasıyla ayrılan üç nef yani koridor ve ortada bunları dik olarak kesen bir neften oluşmuştur. Neflerin kesişme yerinin ortasını bir kubbe örter. Bunun dışında kalan mekanlarsa çift meyilli çatıyla kaplıdır. Bu plan daha sonra küçük farklarla Anadolu'daki bazı camilerde de kullanılmıştır. Ana eksen üzerindeki nefin yan neflerden daha yüksek olması avludan bakıldığında yapıya ayrı bir güzellik kazandırmaktadır. İç mekanda yer alan iki katlı sütun dizileri de aynı güzel görünüm etkisini sürdürür. Sütun başlıklarının bir kısmı daha önceki Roma tapınağından alınmış, burada yepyeni bir düzen içinde tekrar kullanılmıştır. Avlu revaklarında da iki katlı düzen görülür. Altta bir ayak iki sütun, üstte bir ayak bir sütun alternatif sırasıyla dizilerek hareketli bir görünüm sağlanmıştır. Değerli dinleyenler, caminin avlu rebaklarında ve iç mekanlarında yer alan mozaiklerde geç Helenistik üslubun İslam zevki içinde özümlendiği görülüyor. Kemer içlerinin akantus yapraklarıyla süslenmesine karşılık düz yüzeylerde daha çeşitli ve zengin bir dekorasyon göze çarpar. Bu mozaikler İslam sanatı için olduğu kadar, örnekleri günümüze kalmayan, aynı dönem Bizans mozaik sanatı hakkında fikir vermek bakımından da önemlidirler. Ağaçlıklar içinde yer alan bir takım hayali yapıların tasvir edildiği mozaiklerde oldukça gelişmiş bir perspektif anlayışı, gölge ışıkla sağlanmış bir derinlik etkisi görülüyor. Gerek bu özellikler, gerek dalları budanmış ağaçlar Helenistik duvar resimlerini anımsatıyorlar. Ön planda görülen akarsuyun, Şam'dan geçen Barada Nehri olduğu ileri sürülmüştür. Bu ilginç doğa ve yapı tasvirlerinde insan ve hayvan figürleri görülmez. Çünkü İslam, dini yapılarda bu tür tasvirleri yasaklamıştır. Mozaik yapımında kullanılan küçük cam küplerinde görülen çeşitli renkler ve bu renklerin değişik tonları, bu mozaiklerin büyük bir ustalıkla ve fırçayla çalışıldığı izlenimini veriyor. Emevilerin dini olmayan yapı türlerinin başında saraylar gelir. Ne yazık ki bugün bunların tümü birer yıkıntı halindedir. Yapıların planları, örtü şekilleri ve dekorasyonu kazılarda çıkan buluntulardan öğrenilmiştir. Şehirlerden uzakta, çölde bulundukları için bunlara çöl sarayı ya da çöl kasrı denir. Oysa doğa incelemeleri buraların o zamanlar sulak topraklar, vahalar olduğunu ortaya koymuştur. Bu saraylar mimarileri kadar süsleme sanatları açısından da büyük önem taşımaktadırlar. Bunlardan Amman'ın 35 kilometre güneyinde bulunan Meşatta Sarayı'nın 8. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kare planlı olup, kareyi andıran kalın duvarları vardır. Kazılar yapının tamamlanmadığını göstermiştir. Ana eksen üzerinde, girişte simetrik konumlu mekanlar ve bir mescit, ortada bir şeref avlusu, kuzeyde ise yonca planlı bir taht salonu ve yine simetrik konumlu mekanlar yer alır. Sarayın çok ince bir işçilik gösteren oyma taş süslemeleri, sanat tarihinde büyük önem taşır. Duvar zikzak çizgilerle üçgenlere bölünmüş, her üçgenin ortasına akantus yapraklarından oluşan kabartma birer rozet yerleştirilmiştir. Üçgenlerin zemini de ince kıvrık dallar ve hayvan figürleriyle doldurulmuştur. Bu figürlerde Helenistik etkiler göze çarpar. Mescidin bulunduğu yöndeki duvarda bitkisel motiflerle yetinilmesi, hayvan figürü olmaması dikkat çeker. Bir başka çöl sarayı ise 8. yüzyılın ilk yarısına ait olan Hırbet-el-Mefcer olup Emevi saraylarının en büyüklerinden biridir. Kazılarla ortaya çıkarılan sarayın hamam bölümünü ve zeminini zengin döşeme mozaikleri kaplamaktadır. Geometrik desenli bu panoların her biri birer halıyı andırması bakımından ilginçtir. Değerli dinleyenler, Abbasilerden önceki İslam şehirciliği konusundaki bilgiler çok kısıtlıdır. Bu konuda bilinen ilk örnek 762-765 yıllarında Abbasi halifesi Mansur'un kurdurduğu Bağdat şehridir. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre ilk Bağdat şehri daire planlıydı ve iç içe iki sur duvarı dıştan bir hendekle çevrelenmişti. Şehrin dört kapısına bulundukları yöndeki komşu şehirlerin adı verilmişti. Haç planlı saray ve yanındaki cami şehrin merkezinde yer alıyordu. 766 yılında yapılan Bağdat Ulu Camii kerpiç duvarlı, ahşap sütunlu ve düz damlı basit bir yapıydı. Halife Harun Reşid 808'de yapıyı planını değiştirtmeden tuğla duvarlı olarak yeniden yaptırmıştır. Bağdat 892'de Abbasilerin başkenti olunca artan nüfus nedeniyle camiye aynı planda ikinci bir bölüm eklenmiştir. Ancak Bağdat şehrinin bu dönem yapılarından günümüze, ilk camiye ait basit bir mihraptan başka hiçbir şey gelmemiştir. Evet efendim, yine güzel bir eserle sözü aralayıp, sonra kaldığımız yerden devam edelim. ola gör cahdeylemeyen menzil alamam her şamu seher olanı bu Mısri dahi akla gelemez meftun Değerli dostlar, radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programındayız ve İslam mimarisinin özelliklerini örneklerle inceliyoruz. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, Abbasi şehirleri arasında Samarra'nın ayrı bir önemi vardır. Abbasi'lerden sonra hiç oturulmadığından üzerinde başka dönem ve kültürün izine rastlanmadığı için Abbasi şehirciliğini en katıksız biçimde yansıtır. Samarra, Dicle kenarında Bağdat'ın yakınındadır. Bağdat'ın dairesel ve düzenli planı burada yerini araziye uydurulmuş, uzun bir plana bırakmıştır. Dicle kıvrımlarına paralel olarak uzanan şehrin büyük bölümü kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Buluntular, Abbasi Camii, saray, türbe ve ev mimarisiyle zengin süsleme sanatı hakkında bilgi vermektedir. Samarra, 836 yılında Halife Muhtas'ın tarafından Abbasi hizmetindeki Türk birlikleri için ordugah şehri olarak kurdurulmuş, 883 yılında terk edilmiştir. Samarra Ulu Camii, öteki adıyla Mütevekkiliye Camii, İslam dünyasının en büyük cami yapılarından biridir. 150.000 kişi burada bir arada namaz kılabiliyordu. Basit mimarisi, İlk İslam cami planının anıtsal ölçüler içinde tekrarından ibarettir. Yapımında tuğla ve kerpiç kullanılan caminin ilginç bir minaresi vardır. Kare tabana oturan dev boyutlu bu anıtsal minareye dıştan geniş bir rampayla çıkılıyor. Bu minare formu yine Samarra'da bulunan Ebu Dulaf camiinde de tekrarlanmış ve bir daha da kullanılmamıştır. Samarra'nın ikinci büyük camii olan Ebu Dülaf Camii, 860 yılında yapılmıştır. Kalıntılar daha gelişmiş bir mimarinin varlığını ortaya koymaktadır. Harim yani ibadet bölümü, kemerli duvarlarla birbirinden ayrılan neflerden oluşmuş ve üzeri düz bir çatıyla örtülmüştü. Değerli dinleyenler, Samarra'nın saray ve evlerinde kullanılan çeşitli süslemeler arasında mermer tozu ve alçı karışımı ile yapılan ıtuk kabartmalar önemli bir yer tutar. Bu kabartmalarda iki farklı teknik kullanılmıştır. Dik kesim ve eğri kesim. Dik kesimde motifler yaş sıva üzerine dikine olarak koyulmakta, böylece ışık gölge kesin çizgilerle birbirinden ayrılarak kuvvetli bir kontrast etkisi sağlanmaktadır. Eğri kesimde ise daha yumuşak bir plastik etki söz konusudur. Eğik kesim, Türklerin İslam sanatına belki de ilk katkısıdır. Bu teknik daha önceleri Orta Asya sanatında Türkler tarafından kullanılmıştır. Dik kesimde daha doğal olduğu, eğik kesimdeyse ise bu doğallığın daha kendine has bir üsluba dönüştüğü görülüyor. Değerli dinleyenler, İslamiyet'in ilk dönemlerine ait önemli yapılardan biri de Tunus'un Kayveran şehrindeki Seydi Ukba Camii'dir. Yapımı 670'te Kuzey Afrika Fatihi Uqbe bin Nafi tarafından başlatılan cami, ilk İslam camileri planındaydı. 724-727 yıllarında yenilenen yapının minaresi bu sırada yapılmıştır. Cami bugünkü şekliyle Aglebiler dönemine aittir. Harim yani ibadet bölümü kıbleye dik 17 nef ve kıble duvarına paralel bir neften oluşmuştur. Birbirinden sütunlarla ayrılan nefler bir sütun ormanını andırır. Zengin süslemeli sütun başlıkları eski Kartaca şehrinin kalıntılarından toplanmıştır. Sütunlar da Roma dönemi yapılarından alınmıştır. Orta nef daha geniş olup iki ucunda birer kubbe yer alır. Yapının simetrik planı ana eksen üzerinde bulunan iki kubbeyle daha belirgin kılınmıştır. Avluyu kemerli bir revak çevrelemekte minaresi Kuzey Afrika'ya özgü kare planlı minarelerin tipik bir örneğidir. Yukarı doğru daralan kübik elemanlardan oluşur. Mihrap ve çevresi zengin süslemeleriyle dikkat çeker. Mihrap duvarında perdahlı teknikte kare çiniler kullanılmış, bunlar köşeleme olarak yerleştirilmiş, mihrap girintisi ise mermer levhalarla kaplanmıştır. Motiflerin oyma ve ajur teknikleriyle işlendiği mermer levhalarda ustalıklı bir işçilik göze çarpar. Genellikle Helenistik motiflerin İslam zevki içinde eritilmesi söz konusudur. İstiridye motifleri, akantus ve asma yaprakları çok kullanılmıştır. Ahşap minver de o dönem ahşap işçiliğinin en görkemli örneklerinden biridir. Her birinde değişik motiflerin yer aldığı çeşitli boyutta panolardan oluşmuştur. Panolar oldukça simetrik bir düzende yerleştirilmiştir. Geometrik süslemenin yanı sıra hayat ağacı, kozalak ve asma yaprağı gibi bitkisel motiflere de rastlanmaktadır. Değerli dinleyenler, İslam sanatı, İslam'ın yayıldığı bütün bölgelerde yöresel üsluplarla kaynaşarak zengin örnekler ortaya koyar. Bu örneklerden biri de, İspanya'nın bugünkü adıyla Kordoba kentindeki Kursuba Camii'dir. Yapımı Endülüs Emevi hükümdarı 1. Abdurrahman tarafından 785 yılında başlatılan cami, vizigot yapılarından devşirilen malzemeyle kısa sürede tamamlanmıştır. Ancak şehrin daha sonra Hristiyanların eline geçmesiyle aynı yere yapılan katedralin alanı içinde sıkışıp kalmıştı. Harim yani ibadet alanı bölümünde yer alan atnalı biçimindeki çift katlı kemerlerin iki renkli oluşu iç mekana çekici bir görünüm kazandırmaktadır. Yapının iç süslemesindeki desen ve renk zenginliği göz kamaştırıcıdır. Mihrap bölümünde ise sadelikle ihtişam bir arada şaşırtıcı bir ustalıkla kullanılmıştır. İslamiyet'in bu ilk döneminden sonra bölgelere göre değişen çok çeşitli mimari üsluplar ortaya çıkmıştır. Özellikle Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra bu konudaki katkılarıyla İslami mimari daha da gelişmiştir. Buna en bariz örnek olarak geçmişin ve geleceğin tek mimarı olarak bilinen Mimar Sinan'ı göstermek yanlış olmayacaktır. Dilerseniz bu noktadan sonra Mimar Sinan kimdir ve nerede ne yapmıştır gibi sorulara cevaplar arayalım. Yine güzel bir eserle sözü aralayıp sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, eldeki kayıtlara göre Mimar Sinan, Hicri 9 Recep 865, Miladi 28 Mayıs 1490 tarihinde Kayseri'nin Ağarnas köyünde doğdu. Babasının adı Abdülmenan'dır. Yavuz Sultan Selim zamanında Kayseri'den devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Acemi oğlan ocağına girdi burada çok sıkı askeri eğitimin yanında, herkes kabiliyetine göre sınıflandırıldığı için, Naccar sınıfına ayrıldı ve meslek öğrenebileceği bazı büyük inşaatlarda çalıştırıldı. Naccarlık, yani marangozluk mesleğini hayatının bu devresinde öğrendi. Bu şekilde İstanbul'un en meşhur şöhretli ustalarıyla, mimarlarıyla tanıştı ve onlardan dersler aldı. Bu mimarlar arasında, Bayezid Camii'nin ustası Mimar Hayrettin de vardı. Acemi oğlanlık devresini dokuz yılda tamamlayan Sinan'ın asıl kabiliyetini geliştiren bu dersler değil, yaptığı seyahatler oldu. Kendisi bu hususu şöyle anlatmaktadır. Asker ocağına girdikten sonra önce marangozla merak ettim. İyi ustalar yanında çalışıp yetiştim. Bıkıp usanmadan çalışarak bu sanatın bütün inceliklerini öğrendim. Kendimi göstermek için fırsat gözlemeye başladım. Bilhassa ülkeler gezip görgümü artırmak istiyordum. Çok geçmeden bu fırsat çıktı. Sultan Selim Han'ın ordusunda Acem ve Arap diyarlarına baştan başa gezdim. Mimarlığı ve hendeseyi öğrendim. Gördüğüm her binadan, her harabeden ibretle dersler aldım. Değerli dinleyenler, Sinan Osmanlı ordusuna bir nefer olarak katıldı ama bilgi ve becerisiyle kısa zamanda kendini sevdirerek peş peşe çeşitli rütbelerle taltif edilip baş mimarlığa kadar yükseldi. 1514'te Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran, 1517'de Mısır Seferi'ne katıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeni çere oldu ve 1521'de yapılan Belgrad seferiyle 1522'de Rodos seferinde bulunarak atlı sekban oldu. 1526'da Mohaç meydan muharebesine katıldı. Daha sonra sırasıyla acemi olanlar yaya başlığına. Kapı-Yaya başılığına ve Zemberek başılığına yükselerek, 1532'de Alman seferine, 1534'te 1534'de in seferine katılarak, Tebriz ve Bağdat'ı gördü. in seferinde Van Kalesi muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirerek hizmet verdi ve bundan sonra Haseki rütbesine yükseldi. Bu unvanlarla Korfu, Pulya ve Karaboğ'dan, yani Moldovya seferlerine katılan mimar Sinan, Moldovya yani Karaboğdan seferinde Prut Nehri üzerine 13 günde kurduğu köprüyle Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı. Bu hadise kayıtlarda şöyle anlatılıyor. Son seferlerden olan Karaboğdan seferinde ordunun Prut Nehri'ni geçmesi için bir köprü yapılması gerekiyordu. Zemin kaygan olduğundan bu işi kimse başaramadı. Bunun üzerine Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Ha'na bunu ancak Haseki Sinan'ın yapabileceğini arz etti. Padişah'ın verdiği emir üzerine harekete geçen Sinan, ordudaki bütün mimar ve natçarları toplayarak 13 gün gibi kısa bir sürede köprüyü yapıp ordunun karşıya geçmesini sağladı. Katıldığı seferlerde Sinan Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Viyana'ya kadar Güney Avrupa'yı görüp mimari eserleri inceledi ve bir savaşçıdan ziyade istihkamcı olarak hizmet verdiği bu dönemde ordunun geçtiği yollarda köprü, yol, kale, han, çeşme ve türbe gibi çeşitli yapıların inşasında devrinin mahir ustalarıyla birlikte çalışarak kendisi de birçok eser verdi. Bu işlerdeki başarılarından dolayı 1538'de Reis-i Mimarana dergah Ali, yani yüksek dergah mimarlarının başı rütbesini aldı ve 35 sene bu görevi yürüttü. Arkasında günümüzde dahi sırları çözülemeyen birçok eser bırakarak, Hicri 996, miladi 1588'de vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulunan ve ölümünden az önce kendisi tarafından yapılan türbesine defnedildi. Değerli dinleyenler, Mimar Sinan sadece dahi bir mimar değil, aynı zamanda büyük bir ilim adamıdır. Profesör Doktor Asım Yıldız'ın ifadesiyle o, dehasını sadece mimarlık sanatında göstermekle kalmamış, aynı zamanda birkaç yüzyıl sonrasının Avrupa bilimini geride bırakacak bilimsel keşifleri de gerçekleştirmeyi başarmıştır. Çünkü o, yapısal akustik ve toprak dinamiğine ait yaptığı çalışmalarla çağını aşmış, bu çalışmaları hala orijinalliğini korumaktadır. Bugün Diptiri ayakta bulunan Süleymaniye Camii'nin, ses düzeninde ve mimarisinde, öyle bir sistem geliştirmiştir ki, kürsüden çıkarılan ses değişikliğe ve azalmaya uğramadan, her yerde aynen duyulabilmektedir. Sinan bunu, pürüzsüz sütunları öyle kullanarak, sesin geri yansımasını ve zayıflamasını, en az gariye indirmeyi başarmıştır. Bugünkü yapılardaysa, Hala bu başarı elde edilememiş olup muhtelif ses cihazları kullanılmak durumunda kalınmaktadır. Mimar Sinan'ın ilmi keşiflerinden bahsetmek gerekirse burada da ilkleri bulunduğu görülüyor. Bugün elastik bir yapıdaki kuvvet değer değiştirmenin linear olarak birbirleriyle ilgili olduklarını, yani linear elastikiyet teorisini İngiliz Robert Hooke'un bulduğu belirtiliyor. Oysa Sinan, ondan önce bu teoriyi eserlerinde uygulamayı başarmıştır. Yine mimar Sinan, büyük ölçüde statik yük altında gözenekli katılardaki suyun tazikle sıkıştırılması yolunu da ilk defa açmıştır. Oysa bu 20. yüzyılda Karl Terzaghi tarafından ortaya atılan konsolidasyon teorisinin konusu içerisinde yeniden ele alınmıştır. Doktor Terzaki, sadece Sinan ve talebelerinin ilmi prensipleri ve üstün sanat kabiliyetleriyle yaptıkları eserleri ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda konsolidasyon teorisini formüle etmesine imkan tanıyan inşaatçılığa ait bilgi ve ilgili dokümanları da bulmuştur. Sinan, sadece temel toprağının kuvvetiyle yer değiştirme arasındaki Liener alakayı bulup kullanmakla kalmamış, aynı zamanda gerilme ile mukavemet ifadelerini de ilk defa kullanan mimar olmuştur. Mimar Sinan'ın böyle bir şeyi Doktor Terzaki'nin konsolidasyon teorisini formüle etmesinden 400 sene önce düşünmüş olması onu gelmiş geçmiş en büyük bilim adamları arasına dahil etmiş oluyor. Değerli dinleyenler, Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programında Mimar Sinan'ı anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Mimar Sinan'ın Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep'te Hüsreviye Külliyesi, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser ise, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunlar ilki Şehzadebaşı Camii ve Külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane yani mutfak, kervansaray ve bir sokakla ayrılmış medrese bulunmaktadır. İkinci eseri Süleymaniye Camii ise Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. 27 metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren tedricen yükselen binanın üzerine gayet nispetli ve ahenkli bir şekilde oturtulmuştur. Sükûneti ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli görünüşüyle Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil eder. 8 ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Fatih Camii ve Külliyesinden sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur. Mimar Sinan'ın üçüncü ve en güzel eseri ise 80 yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii'dir. Selimiye'nin kubbesi Ayasofya'nın kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31.50 metre çapındaki kubbe sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini ifade eder. Mimar Sinan gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirmiş ve yenilemişti. Eserlerindeki sütunlar, duvarlar ve diğer kısımlar taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan daha kalın değildir. Kullandığı bütün mimari unsurlarda bu hesap dikkati çeker. Mimar Sinan aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir. Bilinen ve kayıt altına alınmış eserlerini saymaya kalktığımızda 84 camii, 52 mescid, 57 medrese, 7 darül kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darül şifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervan 36 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere toplam 365 adet harika yapı önümüze çıkar. Mimarın bu eserlerini mesleki yönden inceleyenler, Sinan'ın depreme karşı bilinen ve gereken bütün tedbirleri aldığını söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır. Sadece Sinan'ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde, deprem dalgaları emilerek etkisiz hale getirilir. Yine yapıların zemininin sağlamlaşması için, kazıklarla toprağa sıkıştırılmış dayanak duvarları inşa ettirmiş, Süleymaniye'nin temelini, ...temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak için altı yıl bekletmiştir. Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmuştur. Drenaj sistemiyle yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklı kalması öngörülmüştür. Ayrıca yapının içindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengeleri sağlayan hava kanalları kullanmış. Bunların dışında yazın suyun ve toprağın ısınmasından dolayı oluşan buharın yapının temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanalları kullanmıştır. Buhar tahliye ve rutubet kanalları drenaj kanallarına bağlı olarak uygulamaya konulmuştur. İşte Sinan'ın eserlerini inceleyen ve birçoğunu da restore eden Mimar Abdülkadir Akpınar'ın söyledikleri. Karşılaştığım bir özellikten dolayı gözlerime inanamadım. Sinan'ın eserlerinde en ufak bir çıktı ve desen dahi tesadüf değil. Renklere bile bir fonksiyon yüklenmiş. Çünkü yapıyı her şeyiyle bir bütün olarak ele almış. Bütün ölçülerini efcet hesabına göre yapmış ve bir ana temayı temel almış. Ölçülerini asal sayıya göre yapmış ve onun katlarına baz almış. İlmini dinle bütünleştirip mükemmel eserler ortaya koymuş. Örneğin Sinan, Kur'an-ı Kerim'de geçen, ''Biz dağları yeryüzüne çivi gibi gömdük'' ayetinden etkilenerek, yapılarının yer altındaki kısmını ona göre inşa etmiş. Yapıları hislerine göre değil, matematiksel olarak oluşturmuş. Bugünün teknolojisi bile, Sinan'ın yapmış olduğu bazı uygulamaları çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarının başka bir benzeri daha yok. Ama bunların hepsi estetik sağladığı gibi, yapının sağlamlığını da pekiştirmiştir. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Mimar Sinan ve eserlerini bu program süresine sığdırmak tabii ki mümkün değil. Biz bir kısmını burada anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İslam Bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,